Beş haftalık hamileyim. Düşürmek günah mı? Maddi manevi çöküntü içindeyim. Günahkar olmaktan da çok korkuyorum. Bir yol varsa söyleyin lütfen hocamdan cevap bekliyorum demişiz. Bir hanımefendi hamile kalmamak için doğum kontrolünün metotlarından hepsini kullanabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Doğum kontrolünü yapabilir ve bu ister hap yönüyle, ister iğne yönüyle, ister başka yönlerle bunları yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ama doğum kontrolü yapmasına rağmen, hamile kalmamak için her türlü tedbiri almasına rağmen, hamile kalırsa işte bu durumda bakılır. Neye bakacağız? Hamileliği devam ettirdiği vakitte anne sağlığında bir tehdit oluşur mu? Oluşmaz. Eğer hamileliği devam ettirdiğinde Anne sağlığı tehlikeye gireceksin. Diyelim ölecek Allah göstermesi veya felç kalacak veya efendime söyleyeyim bir uzuv eksikliğine sebebiyet verecek ise o zaman muhtemel hayatı annenin sağlığını korumak için feda edebiliriz. Ama hamileliği devam ettirmenin annenin hayatına herhangi bir sağlığına herhangi bir zarar yok ise sadece ve sadece psikolojik olarak rahatsız oluyorum diye veya efendim işte ben bakamam endişesinden dolayı terbiye edemem endişesinden dolayı o çocuğu aldırmak caiz değildir. Cinayet hükmündedir. Tıpkı şu soru gibi değil mi hocam? Mesela devamındaki bir başka soruda şöyle bir şey yazmış başka bir izleyicimiz 11 aylık çocuğum var fakat bugün hamile olduğumu öğrendim. İkisine birden bakamam korkusuyla aldırmayı düşünsem de vicdanım el vermiyor diyor. Aynen. Yani hani söyledikleriniz bu soruyla aynı aslında. Yani Dediğim gibi doğum kontrolü yapmak, hamileliğin önüne geçmek için tedbir almak İslam dininde bütün alimlerin ittifakı ile caizdir. Buna hiç itiraz eden yoktur. Evet. Ama doğum kontrolü yapmasına rağmen hamile kalırsa bu durumda bakacağız. Annenin hayatı hamileliği devam ettirdiğinde riske girecek ise o zaman kesin hayat için Kesin hayatı kurtarmak için muhtemel hayatı ne yaparız? Feda ederiz, cenini feda evet. ederiz. Ama hamileliği devam ettirdiğimizde annenin hayatında bir veya sağlığında bir tehlike söz konusu, risk söz konusu değilse o zaman o çocuğa dokunmak, yok bir günlüktür, yok iki gündür, yok kırk günlüktür diye dokunabiliriz demek bir cinayete teşvik demekte bu caiz evet. olmaz. Teşekkür ederiz, kıymetli.